bir e, evladımız var fakat e, istediğimiz doğrultuda e, bizim istediğimiz doğrultuda hareket etmiyor veya e, hak rızasını pek gözetmiyor buna karşı bizim tutumumuz ne olmalı zorlamaya gitsek acaba e, yani dinin dışında bir hareket mi yapmış oluruz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Anne-babalar olarak evlatlarımıza karşı yükümlülüklerimiz var. Bunlardan birincisi, evladımız olduğu vakitte ona sağ kulağına ezan okuyup, sol kulağına da kamet getirdikten sonra ismini koymak. İsmi seçerken de Müslümanların kullandığı, mana itibariyle güzel ve toplumda yadırganmayacak, toplumda çocukla dalga geçilmesine, alay edilmesine fırsat vermeyecek bir ismin olmasına itina ve özen gösterilmesi gerekir. Ondan sonra çocuklarımızın okuma yazmasını öğretmemiz, yüzmesini öğretmemiz ve atıcılığı öğretmemiz. Evladın anne baba üzerindeki haklarından bazılarıdır. Nitekim hadisi şerifte Peygamber aleyhisselatü vesselam öyle buyuruyor. Hakkul veledi ala validihi en yuallimahu kitabe ve en yuallimahu el-rimayete ve sibaha Hadis çok açık ve net. Çocuğun babası üzerindeki hakkı okuma yazma öğretmesi. Atıcılığı öğretmesi, yüzmeyi öğretmesi. Diğer hadis-i şeriflerinde de çocuklarınıza güzel isim koyun çünkü kıyamet gününde çocuklar o isimlerle çağrılırlar diyor. Ve bunun yanında ayeti kerimelere de baktığımızda Cenab-ı Hak veriyor ki, "Ku anfusekum ve ehliy nara". Ey müminler, hem kendinizi hem de ailenizi Ateşten koruyun, diyor. Peki müminler, kendilerini ateşten korurken, çocuklarını da ateşten korurken, neye göre hareket etmeli? Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin vermiş olduğu emirlere uygun, o emirlere göre hareket ettikleri vakitte, hem kendilerini, hem de çocuklarını ateşten korumuş olurlar. İşte bunun birincisi, ateşten korumanın yolu, farzları çocuğa öğretecek, haramları, Çocuğa öğretecek. Farzları yapmasında yardımcı olacak. Haramlardan kaçmasında da destek olacak ve yardımcı olacaktır. Farzların başında da namaz gelir. Değil mi? Cenab-ı Hak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsında bütün Müslümanlara ne diyor? Namaz kıl. Tamam Ve e, aileni de aileni de e, namaza alıştırmada namaza alıştırmada şu anda ayeti tam çıkartamadım. Ayeti çıkartamadım için kalsın. Tamam, yani e, namaz kılma ve o namaza alıştırma e, bir mümin olarak anne babaların görevleridir. Yani çocuk, buluğa kadar, çocuk buluğa kadar anne babanın sorumluluğunda olduğundan dolayı buluğa kadar anne babanın sorumluluğunda olduğundan dolayı ona tatlı sert, muamele ile tatlı sert muamele ile e, namaza oruca ve diğer İslami emirlere farza sünnete vaciplere alıştıracak ve ona örnek olarak çünkü şunu unutmamak lazım. Lisanı halimiz lisanı kalimizden daha entaktır diyor. Bu eski alimlerimizin sözü. Yani insanın hal diliyle yapmış olduğu tebliğ, hal diliyle yapmış olduğu örneklik kendi ağız diliyle konuşmasından daha fazla etkili ve daha fazla irşat edici, yönlendiricidir." diyor. Anne baba evde namazlarını kılacak, gerekiyorsa cemaat de namazlarını kılacaklar. Çocuklar da onu gördüğü vakitte, ha anne babamız namaz kılıyor, demek ki biz de Müslümanız. Biz de onlara uyalım, çocukları sesleyecekler, Gerek, yavaş alacaklar ve birlikte evde cemaat halinde, eğer erkek camiye gidememiş ise, cemaatinde namazlarını kılacak da. Bu şekilde tatlı sert. Çok aşırı sert muamele yapıldığı vakitte çocukların korkuya kapılarak bu hareketi yapmaları mümkün. Ama evin içerisinde bu hareketi yaparken evin dışına çıktıkları vakitte de tamamıyla zorla yaptıkları için baskıyla yaptıklarından dolayı kendilerini guya bugünün moda tabirle hür kabul ettiği için bir bakıyorsunuz ne namaz kalıyor eğer hanım kız ise ne tesettür kalıyor ne de başka bir şey kalıyor. Onun için biz Müslümanlara şunu tavsiye ediyoruz. Tatlı sert. Yani ne çok ihmal etsinler çocukları ne de çok üzerine efendime düşüp de onların e, dini hayatlarında bir usanma, bir e, bıkkınlık meydana getirmeyecek şekilde yardımsınlar. Bula erdikten sonra biz anne baba olarak harama helalı öğrettik. İşte vazifemiz gereği okumasını, eğitimini sağladık, atıcılığını, biliciliğini, yüzücülüğünü sağladık. Yani çocuğumuzu donanımlı olarak buluğa eriştirdik. Ondan sonra çocuk bizim öğrettiğimiz yolun dışına çıkarsa bunu unutmamak lazım. Birey buluğudan sonra müstakildir, günahı da kendisinindir, sevabı da kendisindir. Ama biz ona iyi bir rehber, iyi bir öğretim, İyi bir mürşitlik yapmış isek, yapmış olduğu seyahatlarından bize de yazılır. Niye? Çünkü biz çocuğumuza öğrettik. Ha, Bulu'dan sonra da çocuk yanlış yapıyorsa, İslam ahlakına, edebine, emirlere aykırı hareket ediyorsa, emri bil maruf, nehi anel münker, onlar için de geçerlidir. Nedir o? İyiliği emir, kötülükten uzak tutmak. E bizim çocuklarımız nezakete, bizim çocuklarımız şefkate, merhametle muamele herkesten daha fazla layıktır. Çünkü diye birinci dereceden akrabadır. Onların üzerimizde hem akrabalık hukuku var, hem de bir Müslüman kardeş olarak hukukları var. O zaman şefkat, merhamet, hoşgörü, sevgi içerisinde yaptıklarının yanlış olduğunu, doğrunun şu olduğunu göstermemiz gerekir. Bunu yaptığımız müddetçe de Allah'ın izni keremiyle bizde bir sorumluluk kalmaz. Ama... Bazı kardeşlerimizden şunu duyuyoruz zaman zaman. İşte Kur'an ve sünnet ahlakı üzere yaşamıyor. Ben bunu mirastan men edeyim. İşte ben buna mal bırakmayayım. Ben buna işte eve gelmesini istemem. Bu tür davranışların İslam ahlakıyla ve İslam hukukuyla bir bağdaşır yönü yoktur. Çünkü kimin salih, iyi insan, kimin de kötü insan olacağı şu günden bakılarak karar verilecek bir olay değil. Neden? Çünkü peygamberler masum, onun dışındaki herkes masum değildir. Herkesin hata etme imkanı var. Eski tabirle, Said Şaki, Şaki de Said olabilir. Yani iyi dediğimiz insan üç gün sonra kötü olabilir. Adam velidir, evliya gibidir veya evliya gibi yaşar. Aradan bir on sene, yirmi sene geçtikten sonra bir bakarsınız ki, adam mahallenin en kötü, en berbat insanından daha berbat Müslümanların da bir numaralı düşmanı olmuş. Hiç bilemezsiniz. Hı hı. Mahallenin en kötüsü diye bakmazsınız. İşte efendim çok affedersin tırnak içine söyleyeyim. Yok işte iş geçiyor, huvardalık yapıyor vesaire vesaire diye bakarsınız. 10 sene veya 20 sene ona bakarsınız ki çok iyi İslam ahlakına sahip, edebine sahip, Kur'an ve sünneti bütün olarak almış ve onu hayatına tatbik etmeye çalışan bir insan karşınıza çıkar. O halde İman da son nefeste, tamam mı? İnsan da daha sonraları son nefesine doğru açığa çıkacağı için babalar, anneler olarak dua ederiz. Evlatlarımızın iyi olması, iyi bir Müslüman olması, iyi bir vatandaş olması için dua ederiz ama onu mali haklarından mahrum edecek tasarruf ve davranışlardan da uzak dururuz. Evet.